De ki gerçekten siz yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar mı koşuyorsunuz? İşte o alemlerin Rabbidir. ve ve onda yeryüzünde üstünde yükselen sabit dağlar yaptı ve orada bereketler meydana getirdi ve orada rızıklarını araştıran kimseler için birbirlerine eşit dört gün içinde dört devrede gıdalarını takdir buyurdu. ila wa Sonra, duman halinde bulunan göğü kastetti de ona ve yere. İsteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de itaat edenler olarak geldik dediler. Rakabahu nsad'a semawati fi wa wa fi kulli Böylece onları iki günde, iki devrede yedi kat sema olarak hükmetti ve her semada bulunanlara kendilerine ait vazifesini vahyetti. Ona ilham etti. Dünya semasını da kandillerle, yıldızlarla süsledik. Ve yıkılmaktan ve şeytanların kulak hırsızlığından koruyarak muhafaza ettik. Bu, aziz, kudreti daima üstün gelen, alim, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Buna rağmen yüz çevirirlerse artık deki. ki, ben sizi ad ve semudun başına gelen yıldırımlar gibi bir yıldırım azabıyla korkuttum. İzca ethumu rüsulü min beyni eydiyhim ve min kalfihim en la te'abudu illallah. Kalu lev şaa'a rabbuna lenzele o vakit, onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler gelmişti. Onlar, eğer Rabbimiz peygamber göndermek isteseydi, elbette melekleri indirirdi. Onun için. Doğrusu biz sizin kendisiyle gönderdiğiniz şeyi inkar edicileriz dediler. ve at men gelince Yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar da kuvvetçe bizden daha çetin kim var dediler. Görmediler mi ki şüphesiz kendilerini yaratan Allah onlardan kuvvetçe çok daha güçlüdür. Buna rağmen bizim ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Arsalna fi la bunun üzerine dünya hayatında rezilik azabını kendilerine tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha rezil edicidir. Onlara orada yardım da edilmez. <gülüyor> Ve Samud kamine gelince onlara da doğru yolu göstermiştik. Fakat onlar kötülüğü iman hakikatlerini görmemeyi hidayete tercih ettiler. Böylece kazanmakta oldukları günahlar yüzünden aşağılayıcı azabın yıldırımı onlara yakalayıverdi. وَلَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ İman edip günahlardan sakınmakta olanları ise kurtardık. Artık o gün Allah'ın düşmanları toplu olarak ateşe sevk edilmek üzere bir araya getirilirler. Hatta idâ mâ câûhâ şehid aleyhim semhûm ve ebisâruhum ve cülûdûm bimâ kâni amelûn. Nihayet oraya vardıkları zaman kulakları, gözleri ve derileri, yapmakta oldukları şeyler hakkında onların aleyhine şahitlik eder. <gülüyor> Ve derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler onlar da her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Hem sizi ilk defa O yaratmıştır. Ve işte ancak O'na döndürülüyorsunuz derler. <gülüyor> Walakin zannantum en Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun Halbuki siz günah işlerken ne kulaklarınızın ne gözlerinizin ne de derilerinizin aleyhine şahitlik etmesinden sakınıyordunuz Fakat zannetmiştiniz ki gerçekten Allah yapmakta olduklarınızın birçoğunu bilmiyor. فَعَلَيْكُم İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti. Bu yüzden hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer sabredebilirlerse onların kalacakları yer artık ateştir. Kendilerinden razı olunmayı da isteseler artık onlar razı olunacak kimseler değildirler.